1518 numaralı konu, bir cinin Ubey bin Kab, bizim şehrimizden ayetel kürse okuyarak korunabilirsiniz, demesi, Ubey bin Kab şöyle anlatıyor, bir keresinde hurmalarımı toplamış ve bahçeme yığmıştım, ancak her gidip gelişimde hiçbir şey almadığım halde yığının biraz daha azaldığını görüyordum, nihayet bir gece bunu kimin yaptığını öğrenmek için beklemeye karar verdim, az bir zaman geçmişti ki bir karartının yaklaşmakta olduğunu gördüm, bir delikanlıya benzettiğim karartı yanıma gelerek bana selam verdi, selamını aldıktan sonra, ''Söyle bakalım kimsin, in misin cin misin?'' diye sordum, ''Ben bir cinim'' dedi, ''Bunun üzerine, elini bana ver'' dedim, elini bana uzattığında onun tüylü bir köpek eline benzediğini gördüm ve, ''Cinler böyle mi yaratılmışlardır?'' diye sordum, o da, ''Bütün cinler, içlerinde benden daha şiddetlileri olmadığını bilirler'' dedi, Pekin için hurma mı çalıyorsun dediğimde de senin sadaka vermeyi çok seven birisi olduğunu duydum. Bunun için de yiyeceğinden faydalanmak istedim, karşılığını verdi. O zaman size karşı nasıl korunabiliriz diye sordum. Şöyle cevap verdi: Bakara suresinde bulunan ayetel kürsiyi okuyarak korunabilirsiniz. Kim onu akşamleyin okursa sabaha kadar, sabahleyin okuduğunda da o gün akşama kadar bizim şehrimizden korunmuş olur. Sabahleyin Hazreti Peygamber'e gidip bu olan biteni anlattım, beni dinlediklerinde o habis doğru söylemiştir buyurdular.